Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT sunar. Şimdi sizler için hazırladığımız bir programı sunuyoruz. Rehber insanlar 1. acı Bayramu Veli Tahibi Enver Ören Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er Program Yönetmeni Ahmet Çelik Senaryo Hüseyin Aydemir Yayına hazırlayan Ümit İsmailoğlu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 Hiç in sanmazdı. Ama çok az gördüm roman gibiydi. Onun anneleriyle uyutur. Tatlı tatlı akan şırıltınla uyandırır. Ben aktım, aktım. Yıllar geçti. Romanın boyu bir ikinciye erişti. İlk aptesini benim suyumda aldı. İlk namasını kıyıcığın da kıydı. Boyut bir ikinci kadardı ama aklı deryalar gibiydi. Sürmadan sorular sorardı. ...öyle sorular ki... ...büyükler cevap veremez... ...çocuk aklı deyip başlarından savardılar... ...köyünün onu tutmuştu elinden... ...ona Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor... ...il bilgileri veriyordu... ...bir de benimle söyleşirdi... ...gelir bitmez tükenmez sualler ederdi... ...Eysu neden böyle başarı taşları bura bura akarsın... ...senin alnını secdeye koyduğun gibi... Ben de secde etmekteyim. Bu da benim Allah'a ibadetin. Çubuk, acı mı çekmektesin ki kıvrım kıvrım kıvrılırsın? Derdin mi var yemin yeminlersin? Hiç susmazsın. Susar mıyım hiç? Allah'ın adını zikretmekteyim ben. Bundan hiç bıkar Beni anlardı. Eğilip yüzüme baktığında... ...onun gözlerinde başka bir cihan görürdüm.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 Ahmet, bu çocuğa öğretecek bir şeyim kalmadı. Soruları karşısında aciz kalmaya başladım. Allah ona öyle bir akıl vermiş ki. Hey, maşallah uçak, maşallah. Akıllı olması benim de hoşuma gidiyor ama köylüyüz işte. Az <gülüyor> akıllı olsak ne olur, çok akıllı <gülüyor> olacağız. Koyunluca, koyunluca. Böyle bir çocuk cihana her zaman gelmez. Onu köylü yaparsan... Ve vay olup bilesin. Hocam Kur'an-ı Kerim'i öğrettiniz. Daha ne öğrenecektik? Ahmet oğlum. ilmin sınır yoktur. Ben derim ki... Ankara'ya... ...medreseye ver bu çocuğu. Ver demek kolay hocam. Nasıl okudun? Hem burada bir sürü <gülüyor> iş var. Onları kim yapacak? Koyunca. Bu çocuğu buralarda yazık edersin. Bunun hesabını verirsin. Devletik. ...ilim öğrenmek isteyenden para almaz. Allah ilim okuyana, okutana... ...kolaylık gösterir. Vebalden korkarım hocam. Eğer kendisi de isterse... ...gönderir. Öyle bir istiyordu ki... ...kilimeler bu isteği ifade eden... ...adil karıştı. Hemen hazırlanıp yola çıksın. Bir müddet daha... Ondan ayrılamadım. Yanı başında usul usul aktım. Onun yere varamayacaktım. İnsan olmadığına üzüldüm orada. Sanki beni anlamış gibi sevgiyle baktı. Terin suyumdan sıçacı kavucunu aldı, pir yudun içti. İşte böylece ayrıldım. Çubuk bunu asırlardır böyle anlatır durur. Tabi anlayana.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 Acelen miydi ki? Mola verip istirahat etseydiniz ya. Hocamın emrini bir an evvel yerine getireyim diye hasile ettim. Hocanız mı? Nasıl bir emir verdi ki size böyle canla başla koştunuz geldiniz? Efendime. benim ismim Şucay Karamani. Hocamsa Hamidi Veli'dir. Ankara'da bir müderris Numan vardır. Onu bulun, selamımı söyleyin. Dergahımıza davet edin buyurmuşlardır.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 Ve bu ilimlerde yükselmiş velileri ve derecelerini de gördüm. Artık bunlardan birini seçmelisin. O yolda çalışıp yükselmelisin. Hangisini murat edersen onu seç. Akıl, rüşt bize yar olmaz diyorsunuz. Ben de akıl ve mantığım sınırını buldum. Gönüllerin hudutsuz olduğunu anladım...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 Bütün vaktini ibadet ve murakali ile geçirir. Uzun bir aradan sonra Kayseri'ye döner. Hocasını orada bulamaz. Çeşitli yerleri dolaşır. Hocasından haber sorar. Kimse bilmemektedir. Bayram üzgündür. Gördüğü bir rüya üzerine Bursa'ya gider. Omon min illər o doluyor geldi tamam diyor. Sana versene komşu baba. Al. Sana de be de bakalım. Alın. Bu 10.cuydu. Yarına inşallah. Ben de bir Bu kalabalığın sebebi ne? Sen niye üzülürsün be fakir? Niye üzülüyorsun? Bugün de somuncu babanın ekmeklerinden alamadın. Somuncu babamı o da. Ona ekmekçi kocada derler. Derviş kulublu bir fırıncıydı. Bizde görünüşüne aldım ama büyüklerden oldu. Neden dersen ulu camii inşaatında çalışan ...yüzlerce işçiye O küçücük fırından ekmek yetiştirdi de her gün. Ekmek. Ne ekmek. Mis gibi kokar. Yemiş olsaydım bir somun ekmek için niye üzüldüğümü anlardın. Bu, bu kişiyi nerede bulurum? E şehrin çıkışında bir irane bir fırını var. Ha. Ama şimdi daha oduna gitmiştir belki.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 Çünkü bu var size emanettir. Emaneti hıyanetse çirkin bir harekettir. Müminler karşılarında bu güzel, bu güleç, bu müşrik insanı görünce etrafına toplanırlar. Çeşitli aşırılıklar içinde yollarını şaşırmak üzere olanlar bu insanı kamilde orta yolu bulur,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 Erlih'se Ankara'da Hacı Bayram Veli'ye gider. Büyük bir alimmiş. Belki o sana yol gösterir. Selamünaleyküm abi. Hacı Bayram'ı ararım. Onu bilir misin? Bilmez olan mıyım? Bak şu kalabalığı gördün mü? Ee, şu bir dükkandan çıkıp diğerine girenlere mi diyorsun? Evet. Bu öndeki zar aradığın kimsedir. Çarşı pazarı dolaşıp ne yapıyor onlar? İnsanlara doğruları anlatıyorlar. Para topluyorlar. Büyük veli denen Hacı Bayram yardımları karşısında para topluyor. ha Öyleyse Hacı Bayramınız sizin olsun. Aksakal'de, e, ey, aksakaldı. Para uluslararası kaçaklar için toplandığını söyleyikti. Aksakşet'in işin aslını öğrenmeden ayrılır. Daha önceden adını duyduğu Şeyh Zeyniyye'ne talebe olmak için halebe doğru yola çıkar.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 ...mal ve mülkte fazla meşguldür. Yavrum... ...dünya gelip geçicidir. Malı mülkü elde kalmaz. Ne kadar mal olsa... ...murat alınmaz. Gafil olma. Yeni dönülmez. Ee, hocam... ...dünya ağretin tarlasıdır. Dünya malı ile... ...meşgul olmak gerekmez mi? Eyvah! Cevap edebe aykırıdır. Evladım...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 Akbıyık Sultan onun meşhur 8 halifesinden biridir. Bu arada Hacı Bayram bir yandan irşatlarına devam eder... ...bir yandan da tarlalarda ekim biçerek köylülere yardımcı olur. Hocam şu Akta Kavlı deminden beri bizi değer ediyordu. Bakın şimdi de ekim biçmeye başladı. Gördüm. Gördüm de irtifat göstermedim. Siz de farkına varmamış gibi davranın. Evet. Bu Akşemsettin'dir. Hacı Bayram-ı dönmüştür. Fakat ihtifat görmez. O aldırmayarak işe girişir. Yemek zamanına kadar Şeyh Hazretlerinin müritleriyle beraber çalışır. Yemek vaktinde Şeyh, müritlerine kendi eliyle burçak çorbası ve yoğurt verir. Fakat Akşemsettin'e hiçbir şey vermez. Oysa köpeklere bile yemek verilmiştir. Şeyhimiz şu garibe yemek bile vermedi. Neden acık? Hmm. Fakat o daralık gidilmeyen hmm. bizimle birlikte yoruluncaya kadar çalıştı. Örneşine hmm. yorulduk. Ya evet. şuna bakın. Köpeklerin çanağından yiyecek. Ey ustamlar nefsim. Sen bunu hak ettin. Hey köse. Hey. Beni gel.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 ...kendime doğru çekiyordum. Az daha boğulacaktı ki... ...uyandı. Bu rüyayı ilahidir emin sayarak... ...hemen geri geldim. Affınızı dilerim. Akşemseddin talebeliğe kabul edilir. Hacı Bayram... ...onu yüksek manevi mertebelere... ...yeliştirir. Akşemseddin diğer müritlerden farklıdır. Hızla ilerler. Bu arada Hacı Bayram'ın etrafı... ...iyice kalabalıklaşır. Fakat bunu kıskanan münafıklar...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 Selamünaleyküm baba. Ve aleykümselam evlatlarım. Nereden gelip nereye gidersiniz? Hacı Bayram adında birini arıyoruz. Etrafına adamlar toplayıp... ...padişahımıza isyan cüretinde bulunulmuş. Onu yakalayıp ders adete götüreceğiz. Aradığınız Hacı Bayram benim. Fakat... ...fakat nasıl olur? Şey... ...biz devletin selametine göz dikmiş... ...gözü dönmüş... ...kallı bir eşkıya ile... ...karşılışacağı sılıyorduk. Gidelim çalışım. Sultanımıza bu nur yüzde zaten ...masum olduğunu söyleyelim. Evlatlarım... ...geleceğinizi biliyorduk. Onun için... ...Kösem Akşemseddin ...yola çıkıp sizi bekledik. Padişahımızın... ...mubarek emri... ...bağışımızın üzerinedir. Hadi. Ellerimizi zincirleyin de... ...gidelim. Sizi yanlış anlatmışlar efendim...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 Hacı bayram Veli Hazretleri, o günkü ulemanın, Hüzeran'ın ve Hakan'ın bulunduğu bir heyetin önüne çıkarılır. Rahattır. Sorulan bütün sorulara çekinmeden cevap verir. Sonra huzurdan çıkarılır. Evet bir süre görüştükten sonra, Hacı Bayram tekrar huzura çağırılır. İkinci Murad Han kararını açıklayacaktır. Salonda Sultan'ın yankılanan ayak sesinden başka hiçbir ses duyulmamaktadır. Hocalarm, aşalarım. Ne derlerimi? Bilir misiniz bu devletin kuvvet ve ihtişamı nereden gelir? Bunun menbaı nedir? Ben diyorum size. Devletimizde yaşayan evliya'dan, ulema'dan ve derviş gazilerden kuvvet bulur Osmanlı mülkü. Hakk teala onların duasını üzerimizden eksik etmesin.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 Eğer reddederseniz bizi derin üzüntülere daft edersiniz. Sultanım mutlaka bir ihsanda bulunmak istiyorsanız talebelerimin devlete vereceği vergilerden muah tutulmasını arzu edelim. Bu emrimizi yerine getirmekten çok memnun olurum. Hem de bu yolda bir hizmetimizin bulunması bizi mesur eder. Derhal bir ferman hazırlatacağım. Hacı Bayramı Veli Edirne'de bir süre kalır.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 bugün günahkar, Allahu u Teala'nın izni, evliya-i kiramın himmet ve berekatıyla bir dansı almak ister. Bu Konstantiniyye, ümmeti İslam'a lazımdır. Peygamber Efendimizin methettiği kumandan olmak ne uldi mertebedir. Dualarınızın berekatıyla zaferden ümit varım. Cenab-ı Hak, ömrü şerifinizi ve devlet-i alinizi yümünle eylesin.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 Ey beni sevenler. Bugün burada talep edelimi kurban etmem lazım. Canını bana feda eden çadıra girsin. Allah! Elimdeki gerçekten kisi çektir. Gelirmiş olmalı. Aa! Bakın bir kadın çadıra girdi. Arkasından da bir adam girdi gördünüz mü? Çıpanlar da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 Hadi vakit kaybetmeden yola düş. Bizi himmetinizden mahrum bırakmayınız. Şeyh'im... ...bazı talebelerinize... 40 yıldır icazet vermediniz. Akşam sektimiyse... ...kısa bir müddet tarafında halife yaptınız. Bunun hikmeti nedir? Her ne görüp duyduysa... Hemen inandı. Fakat yanında 40 yıldan beri hizmet eden talebeler, görüp işittiklerinin aslını ve hikmetini tahkik ederler. Akşemsettin ise teslim olup dediklerimize peki dedik. Bu mürşid Kamil daha birçok talebe yetiştirdi. Hacı Bayram-ı Veli, insanları ehli sünnet ve cemaat yolunda birleştirerek, onları yeni çağlara hazırladı. Himmetiyle devletin temelini kavileştirdi.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 Tabi alabilirsin al. Bir defasında ben bu kutunun yerini değiştirmek istemiştim. Fakat kıpırdatamadım. Hürveder baba işte emanetim. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle yiğidim. Ey yüce Allah'ım sen nelere kadirsin. <Gülüyor> Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu'nun hazırladığı programı dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşçakalın.